Nabudun lüktesi. Bu manayı tenvir için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatlı bir hayali söylüyorum. Şöyle ki, bir vakit iyya ke nabudu ve iyya ke nestaindeki nunu mütekkeli mi mal gayri düşündüm ve mütekkeli vahde sigasından, nabudu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti. Gördüm ki. Namaz kıldığım o bayez Camii'ndeki cemaatle iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatimde izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Nakıs ubudiyetimi o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergah ı İlahiyeye takdime cesaret geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti, yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peydâ etti.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 Ve muvahhidindeki cemaati uzma. İkinci daire, baktım umum mevcudat, bir salatı kübrada, bir tesbihat uzma da. Her taife kendine mahsus salavat ve tesbihatı ile meşgul bir cemaat içindeyim. Ve zayıf eşya tabir edilen hidemât-ı meşhude, onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayreten engiz. Zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemmiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki, zerrât-ı vücudiyemden ta havass-ı zahiriyeme kadar taife taife vazife ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki latife-i Rabbaniyem اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ O cemaat namına diyor. Nasıl evvelki iki cemaatte de lisanım o iki cemaati uzmayı niyet ederek demişti. El hasıl şu üç cemaate işaret ediyor. İşte bu haletdeyken birden Kur'an-ı Hakimin tercümanı ve mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde şahsiyeti maneviyesi haşmetiyle temessül ederek ya eyühennasu ibdu rabbikum hitabını Manın herkes gibi ben de işitip o üç cemaatte herkes benim gibi İyyake na'budu ile mukabele ediyor tahayyül ettim. İza sebet eş şeyu sebete kaidesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki madem bütün alemlerin Rabbi insanları muhatap ittiaz edip umum mevcudatla konuşur ve şu Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam o hitabı izzetin nev ibeşere belki umum ziruha ve zishura tebli ediyor.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 Mağbut ve müstehan olan haka giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki, de o mütehayir akla. Bak kainattaki bütün mevcudata, zihayat olsun, camit olsun, Kemal itaat ve intizam ile vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde gayet şuurkerane, intizam perverane ve uddiyet Kerane vazife görüyorlar. Demek bir mağbūdu bilhak ve bir amiri mutlak vardır ki bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Hem bak bütün mevcudata, hususan ziyayat olanlara, her birinin gayet kesretli ve gayet mütenevi ihtiyacatı var ve vücut ve bekasına lazım pek kesretli, muhtelif matlupları var. En küçüğüne elleri ulaşamaz, kudretleri yetişmez. Halbuki o hatsiz matlapları, ummadığı yerden, vakti münasipte muntazaman onların ellerine veriliyor ve bil müşahede görünüyor İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakr ve ihtiyacatı ve bu fevkalade iyanatı gaybiye ve imdadat rahmaniye bil bedahe gösterir ki bir ganiyyi mutlak kerimi mutlak ve kadiri mutlak olan bir hami ve razıkları vardır ki her şey ve her zihayat ondan istiane eder medet bekliyor manen ve iyake nestaîn der o vakit akıl amenna ve saddakna dedi Said Nursi. Risale-i Nur nedir? Bedü'z zaman kimdir? Her asır başında hadisçe geleceği tefsir edilen dinin yüksek hadimleri emr-i dinde değil müttebi Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihtas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkamı ı diniyeye ve süneni Muhammediyyeye Aleyhissalatu vesselam harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebatılı refu iptal ve dine vakit tecavüzleri radu imha ve evamili rabbaniyeyi ikame ve ahkam ilahiyenin şerafet ve ulvietini izharu ilan ederler. Ancak tavrı esasîyi bozmadan ve ruhu asli rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler. Bu memurîn rabbaniye fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Salabet-i imaniyelerinin ve ihlaslarının aynı darlığını bizzat ifade ederler. Mertebey-i imanlarını fiilen izhar ederler ve ahlak-ı Muhammediyenin ve selam tam amili ve mihvar-ı Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam ve hilye-i Nebaviyenin hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hülasa amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i ittiba ve temessük cihetinden ümmeti Muhammed'e tam bir hüsnü misal olurlar ve numuneyi i iktida teşkil ederler. Bunların Kitabullah'ın tefsiri ve ahkamı ı diniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebey-i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler kendi tilkay nefislerinin ve karihay ulviyelerinin mahsulü değildir, kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar doğrudan doğruya menba-ı vahy olan zat risaletin manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve mesnevi Şerif ve Futuhul Gayb ve Emsali Asar hep bu nevi Bu asarı kutsiyeye o zevat ı alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevatı ı mukaddesenin o asarı ı tanziminde ve tarzı beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevatı ı kutsiye o mananın mazharı, mir'atı ve makesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince bu eseri alişan da şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir Feyzi Ulvi ve bir kemal-i mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meş'aley-i ilahiye ve şems-i hidayet ve neyri saadet olan Hazreti Kur'an'ın füyuzatına varis olduğu, meşhut olduğundan onun esası nuru mahzı Kur'an olduğu ve evliyaullah'ın asarından ziyade fezi envar-ı Muhammediyeyi hamil bulunduğu ve zatı pak-i risaletin ondaki hisse ve alakası ve tasarrufu kutsîsi Evliyaullah'ın asarından ziyade olduğu ve onun mazarı ve tercümanı olan manevi zatın mazhariyeti ve kemalatı ise on isbette Ali ve emsalsiz olduğu güneş gibi aşikar bir hakikattır. Evet, o zat daha hali sebabetteyken ve hiç tahsil yapmadan zevâhiri kurtarmak üzere üç aylık bir tahsil müddeti içinde ulûmu evvelîn ve ahirine ve ve hakiki eşyaya ve esrar-ı kainata ve hikmet ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle mazhariyeti ulya'ya kimse nail olmamıştır. Bu harikay-ı ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki tercümane Nur bu haliyle baştan başa iffeti mücesseme ve şecatı harika ve istinay mutlak teşkil eden, harikulade metaneti ahlakiyesiyle bizzat bir mucize-i fıtrat'tır, tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibeyi mutlakadır.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 Elbette Seyyidül Enbiya Hazretlerinin en yüksek iltifatına mazhar ve en ali himaye ve himmetinin naildir. ve şüphesiz o Nebi Akdesin emru fermanı ile yürüyen ve tasarruf ile hareket eden ve onun envar ve hakayıkına varis ve makes olan bir zatı ı kerim sıfattır. Envar-ı Muhammediyeyi ve ma'arif-i Ahmediyeyi ve füyuzat-ı şem-i en müşahşa bir şekilde parlatması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 ve Şem'i İlahi'nin hizmet-i imaniye bir son hamil-i saadeti olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü medrese Yusufiye'nin El Hucetü'z Zehra ve Zühretün Nur olan tek dersini dinleyen Nur Şakitleri namına Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Salahaddin, Zübeyir, Ceylan, Sungur, Tabancalı. Benim hissemi haddimden yüz derece ziyade vermeleriyle beraber bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükût ederek o methi Risale-i Nur Şâkirtlerinin şahs-ı manevîsi namına kabul ettim. Said Nursî